Önce Sağlık Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Beti Gül Öngen ve Selim Badur İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur ben Beti Gülöngen. Efendim yeni bir yanın yayın dönemi ve yeniden karşınızdayız karşınızdayız ve ekipte ufak bir değişiklikle karşınızdayız. Sevgili Serdar Çintan uzun süre birlikte program yaptığımız arkadaşımız işlerin yoğunluğu nedeniyle geçen yılda bize fazla katkıda bulunamadığını söyledi ve aslında varlığı ismi bile yetiyordu ama programı bu sene gerçekten bırakmak istediğini belirtince biz de ne yapalım dedik Sayın Meriç'le beraber ve Hasan Meriç, Selim Badur ikilisi gitti İstanbul Tıp Fakültesi'nin en saygın, en sevilen hocalarından Beti öngeni çekti getirdi. İşte karşınızda Beti Gül Öngen efendim. Hoş geldin <gülüyor> Beti e, yeni programcımız olarak bu Hoş ikilinin bulduk. arasına. E, bu arada hemen belirteyim. Hasan abi yok bugün çünkü Sayın Meriç'in e, Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak... Ankara'da bir toplantıya katılması gerekiyordu. Şimdi genel olarak biz e, yayın dönemine başlarken hep e, dinleyiciler anımsıyorlardır. E, önce Sayın Gencay Gürsoy'u hep İstanbul'da görev yaparken e, konuk olarak programımızı alırdık, kırmayıp bizi gelirdi. Daha sonra da hep tabip odasından e, arkadaşlarımız bize e, bu yeni yayın döneminde sağlıklı olup bitenleri, e, hekim hakları... ...ya da genel anlamıyla bu sağlık politikalarını konuşmak için bize yardımcı olurlardı, katkıda bulunurlardı. Bu programda da öyle yapalım dedik <gülüyor> ve şimdilik sevgili Beti Gül'ün size tanıtacağı konuğumuzu... ...ilk konuk olarak bu yayın döneminde stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Evet Beti Gül, söz sende. Bugünkü konuğumuz uzman doktor Güray Kılıç. Kendisi Haydarpaşa Hanım'ın hastanesinde patoloji uzmanı olarak görev yapıyor... İki bin döneminde İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği yaptı ve şu anda da yine İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği'nde sağlık politikaları komisyonu üyesi olarak görev yapıyor. Sayın Kılıç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bu geldiniz. yoğunluk ve bu İstanbul trafiğinde bir cuma günü bizi kırmayıp karşıdan da geldiniz. Çok teşekkürler sağ olun ama öğrendim kadarıyla sadık bir açık radyo dinleyicisi olduğunu evet, evet. sevdiğinizi biliyorum. Tekrar teşekkür ederiz ve hoş geldiniz efendim. Evet. Ee, biz aslında bugün e, tabii e, uzun yıllar öncesinden gelen ama son yıllarda hızlanan e, sağlıkta bir takım değişikliklerin olduğunu görüyoruz, izliyoruz. E, bu konularla ilgili sizden biraz detaylı bilgi alalım istedik. E, en gündemdeki konulardan bir tanesi biliyorsunuz sağlıkta dönüşüm e, projesi. E, bu projeyle ilgili olarak belki daha sonra açacağız ama bize böyle bu projenin başlangıcı nasıl oldu, bugünlere nasıl gelindi biraz bahsedebilirseniz dinleyiciler açısından da. Evet, nedir olur. bu sağlıklı olup bitenler? AK, AK Parti oy kazandı, <gülüyor> bunun en büyük nedeni sağlıkta yaptığı inanılmaz güzel projeler deniyor. Ne kadar doğru, biraz anlatın bize işin aslında. <gülüyor> Evet gerçekten e, güncel bir konu ve hiçbir zaman güncelliği gitmeyecek bir konu. Sağlık önemli e, insanların çünkü günlük hayatını etkileyen e, uzun vadeli yaşamını etkileyen önemli bir konu. Dolayısıyla iktidarların da zaten hani iktidar olma hedeflerinden amaçlarından biri de bu. Bu alanın düzenlemek, bu alana ilişkin olumlu şeyler yapmak. E, dolayısıyla ben AKP 2002'de yönetime geldiği zaman yönet e, sürdüğü e, programında yer alan e, sağlık ilişkin söylediklerini e, sağlıkta dönüşüm e, programı olarak lans etti 2003'te. Ve bunun çağrıştırdığı olumlu izlenimden de faydalanmak istedi. Ama ben konuşmama hemen başlarken biz Türk Tayyip Değer Birliği ya da e, Sağlık e, emekçileri Sendikası olarak ya da bu işe hani... ...hekim ve çalışan tarafından... ...bu süreci biz sarıta yıkım... E, ...programı, projesi olarak... ...niteliyoruz. Onu da birazdan ayrıntılarla... ...gireceğiz. Yani o çağrıştırdığı... ...olumlu şeylerin aslında... ...bir dizi olumsuz sonuca yol açtığını... ...açacağını o dönemde dile getirmiştik ama... ...şimdi sonuçlarını da yaşıyoruz. Peki Sevgi ...bir çok kısa özür dilerim kesiyorum sizi ama... Ee, ...bir daha yapmayacağım söz. Bu yeni bir şey mi? AK Parti'nin bulduğu bir şey mi bu? Ee, AK Parti'nin icadı değil tabii. Bu icat... ...neoliberalizmin icadı. Yani dünyada... E, bu iş özellikle 80'den sonra e, neoliberalizm artık sağlığın bir hak olmaktan e, çıkması gerektiği konusunda bir karar var sermaye sahipleri. Bu iş bir ticarileştirilebilir. Bundan para kazanılabilir. İkincisi biz yoksullara hani düşkünleri emekçilere böyle bir şeyi sağlamak zorunda değiliz. Sermaye olarak bunlara böyle bir kaynak aktarmak durumunda değiliz dediler. Bu iki tespit sermayeye yeni bir harita yol haritası çıkardı ve bunun hani dünyada uygulayıcıları Dünya Bankası IMF bu programlar aracılığıyla özellikle Dünya Bankası bu, ona, bu alana ilişkin ciddi bir programlar geliştirdi. Türkiye'de uygulanan da aslında bu programın kendisi dünyada bize benzer ülkelerde özellikle e, Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalizmden geçen dönen ülkelerde özellikle uygulandı orası. Bulgaristan çok enteresan bir örnektir. Şu anda orada yaşananlar Güney Amerika'da yaygın olarak uygulandı bu program. Dolayısıyla Türkiye'de e, bu uygulamaları özellikle 80 sonrası 12 ilden sonrasından başlatmak lazım. Orada bir takım değişimler meydana geldi ama asıl ANAP'la beraber şekillendi. Hatta Anap'ın 88'de yasalaştırdığı e, sağlık işletmeleri kanunu diye kısaca söyleyebileceğimiz uygulamalar aslında bugünkü işte birazdan ayrıntısını söz edeceğimiz kamu hastane birliği, sözleşmeli çalışma, taşeron çalıştırma, eee sağlık genel sağlık sigortası diye tanımlanan bir sigorta sistemine finanse etme konusunda ciddi adımlar atılmıştı ama o yasa, anayasa mahkemesinden dönmüştü o dönemden dolayısıyla aksamıştı ama 90'lı yıllarda ağır aksak bu işi yapmak için hükümetler çeşitli girişimlerde bulundular evet. fakat Türkiye'deki hani kurulu özellikle 60'larda kurulu e, sosyalizasyon programı e, sağlıkta e, nispeten halktan yana kazanımları e, kaybetmek çok hem e, sağlık çalışanlarının hekimlerin direnci ile e, hem de halkın tepkisi dediğim e, engellendi diyebiliriz ya da başka nedenlerle. Fakat AKP gelince bu işi aslında kucağında hazır buldu. Yani bu program her unsuruyla aşağı yukarı netleşmişti ve eee ...AKP'nin gerçekleştirilmesi için uygun bir hale gelmişti. Hem tek parti iktidarı olması, e, bir sayısal çoğunluk olması nedeniyle kolaydı... ...hem de dünyadaki finansal hareketler, e, paranın bollaşması da bu işi kolay, kolaylaştırdı. Ee, ve AKP gerçekten hani kolay kolay gerçekleştirilemeyecek. Çünkü kamuyu çökertmeyi, kamusal sağlık hizmetini çökertmeyi hedef olarak koyan... ...özelleştirmeyi hedefleyen bir programdı bu yürütülen. Ve bunu da hiçbir iktidar kolay kolay göze alamadı aslında... Ancak 12 Eylül ve sonrasındaki ANAP bu işe girişebildi ama ondan sonraki iktidarlar kolay kolay bunu göze alamadı. Ama AKP bunu göze aldı. Ben şimdi şu, tam da bu noktada şöyle şunu sorayım. Şimdi bu göze alma ve demek ki bir plan proje belirlendikten sonra şimdi biz dışarıdan sağlık çalışanları olarak da işte halk da önce şunu gördük. SSK'lar Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Böyle bir olay yaşandı ve bu hakikaten... Ee, beklenmedik bir şeydi. Çünkü çok hızlı bir devir yapıldı. Ee, arkasından sağlık, genel sağlık sigortası uygulaması geldi. Ee, o ara işte bütçe uygulama talimatı Maliye Bakanlığı'nın belirlediği e, yapılan incelemelerde oradaki fiyatlar uygulanıyordu. Derken işte bu genel sağlık sigortasının getirisi olarak <gülüyor> sağlık uygulama tebliğ gündeme geldi. O arada bir vaka başı ödeme Olayıyla biz karşılaştık ve yine izleyebildiğimiz kadarıyla tüm hastanelerin üniversite hastaneleri de buna dahil, otomasyon sistemleri, bilgi işlem alt yapıları e, tamamen kayıt altına alınacak tarzda yenilendi. Şimdi biz hani dışarıdan ana başlıklar halinde böyle bir şeyler gördük. Buradan hareketle biz genel sağlık sigortasından örneğin girer isek ee, bu dönüşümün belki ilk aşamalarından biri. Bize biraz onu açıklar mısınız? Nedir? Nasıl evet. gerçekleşti? Ee, bir kere program üç ayaklı. Yani bu iş öncelikle finans meselesi var. Ee, finans meselesini çözmeleri gerekiyor. İkincisi... Sağlık hizmeti sunan kurumların özelleştirilmesi meselesi var. Bunun bir ayağı birinci basamağın özelleştirilmesi aile hekimliği. Diğer bir ayağı da kamu hastaneleri diye tanımladığımız devlet hastanelerinin özelleştirilmesi meselesi. Birinci basamağı nasıl özelleştiriyorlar? Ee, aile hekimliğiyle özelleştirdiler. Aile hekimliği e, adı hoş gelen, sanki her ailenin bir hekimi olacakmış gibi gelen ama bizdeki sağlık ocağı sistemine alternatif üretilen bir sistemdi. Sağlık ocağı sistemi de aslında nüfus esaslı bir sistemdi. Esas olarak Aileyi gözeten, ev halkını gözeten bir modeldi. Ama orada sağlık hizmetleri ücretsizdi Burada. ve orada bir ekip çalışması söz konusuydu ve genel bütçeden finanse ediliyordu. Aile hekimliği modelinde ise ekip çalışması ortadan kalktı. Her hekim e, bağımsız küçük işletmelere dönüştürdü sağlık ocağı sistemi. Finansmanını da şimdilik devletten ama bir müddet sonra da sosyal güvenlik kurumu dediğimiz genel sağlık sigortasının patronu olan kurumdan nüfusa göre para alacağı bir sistem kuruldu ve sonuçta aile de ortadan kalktı Çünkü nüfus esaslı değildi bu herkes e, istediği aile hekimini seçebilecek durumda oluyordu Çağlık hocağında ise o bölgenin hem e, birinci e, koruyucu hekimliği ile işte suyuyla kanalizasyonuyla aşılamasıyla vesairesi hastalığıyla e, bütüncül bir hizmet sunuyordu e, aile hekiminde öyle bir yapı yok İkincisi Tabii ki ekip hizmeti yok yanında çalıştırdığı aile sağlığı elemanları denilen elemanlarla yürütüyor bu e, bunu şimdilik 30 ilde yaptılar Yeah. <laughs> E, bunu yaymayı düşünüyorlar ama şu anda finans e, zorluğundan dolayı yapamaz hale geldiler. Şimdi esas mesele e, tabii e, finansman meselesiydi. Yani genel sağlık sigortası diye tanımlanan gerçekten hani adı yine çok evet. iyi şeyler çağrıştıran bir şey. Yani bir genel yani tüm nüfusu kapsıyor. Böyle bir iddiası var. Sigorta işte güvence anlamına geliyor ve sosyal bir olay yani halk yararına bir şeymiş gibi algılıyor. Oysa uygulama, nasıl? E, uygulama şöyle bir şey yani bunun alternatifi olan ülkeler de var ve sanki ki tek seçenek buymuş gibi dayatıldı. Oysa öyle bir şey yok. Bunun karşılığı tabi vergilerle finanse edilme modelidir. Şimdi hükümet şunu iddia etti. Dünya Bankası da onu iddia ediyor Türkiye için. Ee, Türkiye'de vergiler yeterince toplanamıyor. Toplanamadığı için de sadece bir finansman oluşturulamıyor. Bunun için yeterince para ayrılamıyor. Bir ek kaynağa ihtiyaç var. Esas çıkış noktası budur. Ek kaynak da alınacak sağlık vergisidir. Aslında bu bir sağlık vergisidir. Salma salmadır halka. Yani genel vergilerde tüm zenginden, yoksuldan neyse herkesin gelirine göre aldığınız vergiden finanse etmek yerine herkesin e, gelirine orantılı ama tabii çok zenginle çok yoksulu ayıran bir, aradaki farkı da çok aza indiren bir oranda bir e, prim Ödeme sistemiyle yaptılar. ve bunun için dediler ki biz yoksullardan almayacağız. Yoksullardan almayacağız. Peki yoksulla kim e, yoksul diyorsunuz diye baktığınız zaman e, da işte e, asgari ücretin üçte birinden bir lira fazla geliri olan insanı zengin varsaydı ha, çok güzel. ve bunun için Hı. ayda yani şu anda asgari atıyorum iki, e, üçte biri yani şu anda 500 lira 550 lira diye varsayın hani bunu 200 liralık değil 201 lira geliriniz varsa ayda ee, 60-70 lira ee, vergi sağlık vergisi sağlık primi ödeyeceksiniz. Bunun dehşet verici bir şey olduğunu söylemek lazım. Ee, yoksul içinde bir yoksulluk testinden geçiyorsunuz. Yoksulluk işte bunun altına girdiniz olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. O zaman ne oluyor? Şu anda da o zaman bunun şeyini devlet ödüyor priminizi. Ha. Primi, devlet, yani primi ödüyor. devlet. Primi devlet ödüyor. Sadece. Primi devlet ödüyor. Fakat bunun dışında katkı payları meselesi var. Tabii bu bu finansmanla bu kurumu döndürmeyi düşündüler. Oysa baktılar. E, bu iş Türkiye için çok kolay bir şeydi. Yani vergi toplanmama iddiasında olan bir şeyin prim toplama iddiası çok e, doğrusu e, komik oluyor. Çünkü prim de toplanamıyor. E, ve şu anda özellikle yaşanan gerçek özellikle krizden sonra yeterince prim toplanamadı. Bu ne demek? Primini ödemeyen insanların sağlık hizmetine evet. erişmemesi demek. Yani 200 liradan bir fazla lira geliriniz varsa zengin sayılıyorsunuz ve siz prim ödememişsiniz... Sağlık hizmetine erişemiyorsunuz. Buna yeterli yetinmiyorlar tabii. İkinci şey katkı payı meselesi. Ta Dünya Bankası o zaman bunu öngörmüştü zaten. Sağlık finansmanında ve en kritik şeylerden biri bu. Ee, AKP şöyle bir iddiayla girdi. Sağlık hizmetleri ücretsiz olacak. TC kimliğiniz önce gidip alacaksınız. Ha, ha, hiç, hiç böyle değil aslında. Böyle bir şey olmadığını şimdi görüyoruz. Ee, yeni şey yasa göreceğiz. çıkardılar. Yeni evet. yasa çıkardılar. İki lira. Birinci basamak eskiden ücretsizdi. Tabii. Bunlar bir ara ücretli yaptılar sonra tekrar kaldırdılar. İki lira alıyor. 2 lira çok önemli erişimde. Bilince yoksullarda. E, e, e, e. Hastanede 8 lira, özelde 15 liralık bir katkı payı muayenede. Ortez, portez gibi cihaz gereksinimlerinde ayrıca katkı payı ödüyorsunuz. Ondan da öte, Semmuz'a çıkardıkları yasada yatan hastadan Abi. prim almayı yasaya koydular. Yüzde birlik primi. Peki e, sevgili Ray, biz programımızdaki akışı içinde birkaç tane de e, müzik arası veriyoruz ve e, hani bizlerce ilginç bulduğumuz parçaları e, çalıyoruz. E, aslında sağlıkta dönüşüm değil sağlıkta yıkım tanımının ne kadar e, doğru bir tanım olduğunu e, söylediklerinizden daha iyi anlıyorum. Ve insanlar hani ücretsiz e, herkes sigortalanıyor ne hoş dediklerinin altında herhalde yaşayıp görecekler e, biraz daha dikkatli olmasına yarar var. 30 Ekim Cuma günü canlı yayındayız. Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo. Önce sağlık programı ile tekrar karşınızdayız. Ekip değişikliğiyle Serdar Çintan'da de yerine Beti Gül Öngen, sevgili Beti Gül'le programımıza başladık ve ilk programımızda da e, sevgili Güray Kılıç'la e, sağlık politikalarını konuşuyoruz. Evet Beti Gül, nerede kalmıştık? Sen bir ee, hatırlatma yaparsın. Genel yaparsan. sağlık sigortası uygulamasında e, anlattıklarınızdan öğrendiğimiz kadarıyla vatandaşın bir takım kayıplara uğradığını görüyoruz burada. Ki 1 Ekim 2008'de Muayene ücretleri ilk belirlenmişti bildiğimiz kadarıyla ama şimdi siz bunları daha da farklı söylüyorsunuz. Herhalde bir artış daha oldu anladığım kadarıyla. Oradan bir devam evet. edelim. Ee, hükümetin iddiası oydu. Yani herkes sağlık hizmetine erişecek, ücretsiz erişecek evet. ee, ve bu iş çok rahat, mutlu bir ortamda yaşayacağız. Oysa böyle olmadı. Emekliler e, maaşlarını çekmeye gittiklerinde maaşlarının önemli kısmının gittiğini gördüler. <gülüyor> İkincisi eczanelerde kavgalar başladı. He. Eczacılar e, bir tür vezneder muamelesi görmeye başladı. Çünkü katkı payı denilen e, şey e, eczacı eczacılar eczacı, değil mi? Tabii, tabii, eczacı, eczacı. Ve eczacı sen mi alıyorsun? Almıyor. Şimdi eczacılar borç defterleri gibi katkı payı Borcu defterleri oluşmaya başladı. Evet bunları bu ülkeyi da, seviyorum. Ben bunları da yani. görmeye <gülüyor> başladık. <gülüyor> yani, yani devlet zaten. üzerinden eczacıyla <gülüyor> halkı karşı karşıya getirdi. Süper. Bankamatikte de emekli karşı karşıya geldi. Hükümetin hiçbir sorumluluğu yok bu işte. Ve maaştan düşüyor. Yani maaştan atıyorum, düşüyor. Maaşı 800 tatlı. bin lira beklerken evet, evet, maaş evet, gidiyor. Evet. 710 alıyor mesela. Mesela hipertansiyon hastasısınız. Vay hipertansiyon be. ilaçlarını alıyorsunuz. Oralarda eşdeğer ilaç bir şeyler değiştirildi. Ve siz o ilaç için daha fazla... ...para ödemeye başladı, katkı payı ödemeye Burada başladık. Burada zannediyorum... ...kanser hastaları gibi... ...yani evet, bir 500 milyon, 1 yani. milyar... ...eski paralar... ...değil onların, mi? Yüksek ilaç onlar, parası on, ödeyenler için çok evet, zor... ...onlar onların erişmesi yani. mümkün değil. Evet. Ee, şu anda... E, e, ...Sosyal Güvenlik Kurumu... ...ciddi finans sıkıntısı içerisinde. E, Cumhuriyet bu, bunun... tarihinin çok ciddi bir bölümünde... ...küçük Amerika olmak için... E, ...çok yırtındık. E, işte, evet, <gülüyor> buyurun sağlıkta küçük oluyor. Amerika. <gülüyor> biliyorsunuz 50 milyon kişi sağlığının hizmeti evet, alamıyor. E, ...sistem dışında... ...e bizde de bir müddet sonra böyle olacak... ...çünkü genel sağlık sigortasının e, en önemli e. şeyi prim ödeyemeyenlerin sağlık hizmetine Tabii. erişememesi Bu çok olacak. önemli ya. Bunun müstehak, çok çizilmesi lazım. Yani. değilsiniz diyor. Müstehak bir e, sigorta kavramıdır. Yani Ama yani bazen biz Allah müstehakkınızı versin diye de söylüyoruz. Çok da de özel demiş, değil mi? Diye... Onu ben zengini severim mi? Evet. Ben... Şimdi <gülüyor> müstehak <gülüyor> değilseniz yani sizin, şimdi bilgisayar sistemlerimiz hastanede çok iyi oluşturuldu. Artık çok iyi takip edebiliyoruz. Girdiğiniz an sizin kartınız, numaranız a, bir türlü erişemiyor. Siz müstehak prim ödememişsiniz Ne yapalım? ya. Sistemde yani, görünmüyor. Sistemde <gülüyor> Sistem görünse tamam ama ...sistemde görünmüyor. Ama sistem de, dışı. Sistem dışısınız. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla... ...18 yaşından ya. küçük çocuklara... E, ...bir... E, ...primsiz mi? Evet, e, evet. Bakım tabii, söz konusu idi. Ee, hükümetin en önemli iddialarından biri buydu. Gerçekten de bizim de hani birçok olumsuzluk arasında... ...ya olumlu bir şey bu. Gerçekten 18 yaş altı... ...çocuklar hiçbir hı. koşula bağlı olmaksızın... ...sağlık hizmetlerinden erişecekler... ...dendi. Ama... Yani... Fakat şimdi gördük ki öyle bir şey yok. 18 yaş altı zaten Türkiye'de hmm. eski yasalarda da yani bu gss'den önce de bir takım e, hakları vardı. İşte so, so, çocuk esirgeme kurumunda kalan işte sokak çocuğu o su bu onlar için tanımlanmış şeyler vardı. Türkiye'de şu söylendi dedi ki prim ödeye, ödeyemeyen ailenin çocuğu 18 altı çocuğuna biz bakacağız. Fakat şimdi bu e, Temmuz'dan sonra değişti durum. Şimdi giriyor 18 yaş altı için. ...eğer annesi babası... ...yani onun primi, primi ödememişse... ...anneye o, babaya bakamayacak onu, onu, zaten... Onu, ...çocuğa bakacak da o kalkıyor. O kalkıyor. Onu, Aile o, içi ayrımı engelliyor. Bence onu, adil bir şey. onu, onu onu şeye yolluyor... <gülüyor> ...Fındıklı'daki merkeze gidin... ...iki durumumuzu düzeltin evet. deniyor. Bu çok çarpıcı bir şey. İkincisi Süper. genel sağlığı sigortasının getirdiği... Sık sık altı çizildi ama tekrar çizmek lazım. E, Türkiye'deki kız çocuklarının durumu. Hmm. E, Türkiye'nin sosyal yapısı gerçekten e, kız çocuklarının e, bir aile güvencesi altında bulundurulmasını hmm. gerekiyor. Bunun e, e, olmaması durumunda neler olacağını tahmin etmek çok zor değil. E, ve biz biliyorsunuz bu yasa genel sağlık sigortası yasasıyla beraber 25 yaşından sonra kız çocukları pardon 18 yaşından sonra kız çocukları artık anne babanın sosyal güvencesinden faydalanamayacak. Hem sağlık güvencesinden faydalanamayacak. Ne zamandan hem de beri geçerli? Genel Sağlık Sigortası yasalaştığından beri, evet. 1 Ekim 2008'den Vay. bu yana. Bu çok çok üzücü bir kayırmanın Yani şey ya evlenmek ya, ya evlenmek zorunda. <gülüyor> E, kocasından faydalanacak evet, evet. ya da prim ödeyecek ya da ama evet. Türkiye'de istihdam işsizlik sorunun bu boyutlarda olduğu durumda kız çocuklar ne durumda? Yani eskiden şeyine, evlenmeyen kız çocuğu babanın, evet, babanın haklarından faydalanırdı. faydalanırdı. Evet. Şimdi bu, bunlar yok diyorsunuz. Şimdi bu ortadan kalkmış. Ya durumda. ağır aksakta ilerlesi bir dönem biz gerçekten sağlıklı bir ağır aksakta ilerlese Elbette tabi ama sosyal bir e, sağlık Kesin. görüşü vardı. Ne gidiyor bu? E, kesinlikle gidiyor. Mesela bir diğer boyutu var. Ben onunla söyleyerek bu kısmı kapatalım. isterseniz. E, şimdi prim ödüyorsunuz. Ödeyebiliyorsanız. İkincisi katkı payı ödüyorsunuz. Ama yine de sağlık hizmetine erişemeyebilirsiniz. Tamamen bir miktar daha para vereceksiniz. Nerede? En büyük iddiaları neydi AKP'nin? Özel sağlık alanında biz açıyoruz şeyi. Vatandaş artık elinde. Karnesi gidecek. Özel'e de gidecek. Kamu'ya da her yere gidecek. Olur. Dendi. Oysa öyle bir şey yok. Özel'e gittiği an bir fark ücreti ödeyecek. Evet. Bakın bu katkı payından farklı bir şey. Katkı payını Sosyal Güvenlik Kurumu doğrudan alıyor. Hı hı. Şu anda finansı onla çeviriyor. Yıllık bir buçuk katrilyondur. Bir buçuk milyardır. O Olmaz. az para değil. Hı hı. Ama özel hastanede o işi o düşük. Yani e, çok özür dilerim o katkı payı dediğiniz özel hastaneye gidince 15 lira. 15 lira lirayı bu sosyal güvenlik kurumuna gidiyor. Bu sosyal kurumuna güvenlik gidiyor. kurumuna evet. gidiyor. Bir de ayrıca. Bir de ayrı, ayrıca de ayrı, hastanenin ayrı. kendisi ne alıyor. Bunu biliyorsunuz öncelikle bakan hayır dedi özel hastanelere fark ücreti alınmayacak dedi. <gülüyor> evet. Aa, yasa geldi. Yasa geldi. yer yüzde yirmi olacak dedi. Meclise görülürken yüzde Dık. yüze çıkıverdi. Bakanlar kuruluna yetki verildi. Kaç şimdi? Şimdi yüzde yüze kadar bakanlar kurulunun arttırma yetkisi var. Ee, ...bunu yüzde otuza bağladılar. Bakanlar kurulu nasıl arttırıyor? Yani, Karar alıyor. E, ha, %100 e, şimdi yüzde yüze kadar yasa bu yetkiyi verdi. İlk e, yıl bunu yüzde otuz yaptılar. Yüzde otuz kadar fark alacak ama şimdi konuşulan... ...bunun yüzde yetmişe çekilmesidir. Yani vatandaş yüzde yetmiş alacak. Ama şunu da biliyoruz ki özellikle İstanbul'da... hiçbir yani hastane önemli bir kısmı... ...bu koşullara uymuyor. Giderik de daha fazla... Fark ücreti alıyorlar. Alıyorlar yürütmek, değil mi? Almak, alıyorlar. Almak durumunda kaldıklarını iddia ediyorlar. Çünkü SUT denilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu işler için verdiği ücret çok düşük. Yani o hizmetlerle sağlık hizmetini yürütmek üretmek mümkün değil. Buradan ben kamu hastanelerine de gireceğim. E, çünkü onları da aynı finans sıkıntısı ile karşı karşıya bıraktı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Yani diyor ki ben bir işlem için, öyle yani muayene için 10 lira veririm, 12 lira veririm, 14 lira veririm. Bir appendistan ameliyatı için, appendektom için 500 lira para veririm, 200 lira doğum için 200 lira veririm. Şimdi bunlarla siz piyasada bir aktör olarak çalışıyorsanız, sizi böyle korumasız bırakmış işte hizmetini, mal, malzeme, elektrik, su vesaire parasını kendiniz ödeyecekseniz o ücretlerle bu hizmeti yürütmek mümkün değil. Yani bir piyasa ürünü olarak sağlık hizmetini dönüştürmüşseniz bunu yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu sağlıkta uygulama tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şu anda yaptığı şey şudur. Ben sağlık hizmetini ucuza alacağım. Katkı payımı peşin alacağım vatandaştan. Ucuza alacağım. Hastaneler ne hali varsa görür. Eğer hastaneler bana fazla fatura yollarsa onları da iptal edeceğim. Vay. Ki çok enteresandır. Mesela fatura komisyonları vardır. Fatura komisyonda çalışan hekimlere, üyelerine her kestiği fatura için ayrıca komisyon ödeniyor. Yani gelen hastanenin ben bu kadar hizmet ürettim bunun bedeli budur diyor. Ben diyor sana evet. bunu ödemeyeceğim diyor bunu keseceğim. Hatta bu sene yeni bir uygulama global bütçeleme diye bir şey çıktı. Diyor ki sen geçen sene ne kadar hiç sağlık hizmeti ürettin ücret bu kadar. Bu de bu kadarlık sana para vereceğim. Evet. E daha fazlasını evet. gelir aslında ona da bakacaksın diyor. Nasıl bakacağım bakacaksın. <gülüyor> Tehdit. Şimdi bu halede getirilmiş hem özel sağlık kurumları hem tırnak içinde kamu aslında evet. işletme neştirilmiş. Kamu kurumları. Çünkü bir sorun evet. varsa. Evet. O, sonra kamu evet e, şeyi, e, yani sağlık uygulama tebliği, SUT dediğimiz bu tebliğdeki fiyatlandırmayı da tek taraflı yapıyor Sosyal Güvenlik Kurumu bildiğim kadarıyla değil mi? Eskiden Aynen hani üniversitelerin vesaire kurumların e, ortak çalışmaları sonucu belirlenirdi. Şimdi diyor ki örneğin ben bir idrar tahliline bir lira veririm. Örneğin, Aynen yani, öyle. E, Hatta daha yani, da az. Ben öyle. bunu beş liraya da mal etsem. Yani, ben e, yetmiş yani, kuruş olduğunu söyleyeyim. Yani, yani 70 kuruş veriyorum ama siz onu bir liraya da mal etseniz o fiyatı bu, bu kendi başına götürür? belirliyor. Şimdi, bu nereye götürüyorsun? Bir süreden beri biz bunu yaşıyoruz üniversitede. Ee, bir bölüm ne kadar ki daha fazla test yapıyor, daha çok çalışıyor, iş yapıyor zarara giriyor. Yani iş yapmayan bölümler daha makbul evet. bölümler olmaya doğru gidiyor. Bu çok tehlikeli bir şey bunu biraz sonra konuşalım. 30 Ekim Cuma günü 94.9 Can açı, Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında yeni yayın döneminde bu kez e, aramızda ilk kez katılan Beti Gül beraber Selim Bodur ikimiz programı yapıyoruz. Sayın Hasan Beriş yok ve e, sağlık politikalarını konuşuyoruz. Sevgili Güray Kılıç kardeşimle kendisi bizi kırınıp gelirler. Ve sağlıkta sizleri ne kadar umutlu, ne kadar şirin, hoş, sempatik, e, sorunsuz günlerin beklediğini anlatmakta bize. Nereye geldik, nereden devam ne <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. edeceğiz? <gülüyor> Peki bu e, bunun dışında bir de son günlerde bir kamu hastane birlikleri konusu geçiyor. Biraz da bize bunu anlatabilir misiniz acaba? Bu nedir? Nasıl yapılanıyor? Ne getirecek? Ne götürecek? Ee, aslında kamu hastalığının birlikleri tabii yine isimi gayet hoş hastaneler bir araya geliyor. Ne güzel. Birlikten kuvvet doğar gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Ee, bir kere bir ayrılık getiriyor bu. Yani hastaneleri parçalıyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı e, 2003'te başlattığı Sağlıkta dönüşüm programının önemli ayaklarından biri. Sosyal sigortalar kurumunun hastanelerine, SSK hastanelerine el koymakta. El Biz ona el koymak olarak diyoruz. Çünkü bir gecede gerçekten tabelalar indirdiler. Yerine Sağlık Bakanlığı hastaneleri koydular. Aslında onlar işçilerin primleriyle e, oluşturulmuş. Aslında özel hastane statüsünde hastanelerdi ama evet. el kondu. İddia şuydu orada. Tek çatı yapacağım. Evet. Yani çok dağınık. İşte öğretmen hastanesi var, polis hastanesi var, işte PETT var. Aslında güzel vardı, bir var. görünüyor. E, SSK hastane. Oysa buradaki diğer küçük hastaneler esas olarak o e, SSK'nın o büyük, 200'e yakın e, kurumuna el koymaktı. E, bunu yaptılar. Tek çatı dediler. Ama hemen arkasından kamu hastane yönetimi kanunu çıkardılar. Aa, öyle bir şey yokmuş. Bu hastane yerel değer olacak. Tekrar parçalanacak. Olduğunu gördük. O yasa döndü. Ve o yasadan vazgeçilmedi. Yine bu hastaneleri şimdi... 40 e, parçaya... E, ...bölme... E, ...girişiminin yasal e, düzenlemesi bu. Yani bu yasa... ...Kamu Hastane Birliği aslında şu anda Sağlık Bakanlığı'na bağlı... E, ...yaklaşık 800 hastanenin yarısını... ...400'ünü... 40 birlik haline getirme girişimidir. Yani bunlar yaklaşık 10'arlık her ilde ya da bir ilde İstanbul gibi büyük illerde 3-4 tane e, yaklaşık 10 hastaneden, hastaneden oluşan birlikler oluşturma Hayır, e, girişimi. E, burada ve sağlık esas olarak da bu hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile olan bağını koparma girişimi. Yani bir bakanlık kendisini feshediyor. Yani ne demek? Aslında bunları e, genel bütçeden bu bunları esas mesele burada e, yönetmek önemli bir şey ama ondan da öte <gülüyor> genel bütçeyle olan bağını kopartıyor. Ya bu devlet hastaneleri Bizim şu anda genel bütçe, yani yıl başında meclis denetiminden geçen e, Sağlık Bakanlığı bütçesinden para, pay alırlar bunlar ve bizim maaşlarımız vesaire hastane giderleri bunlarla karşılanır. Uzun zamandır gerçi bu olmuyor orayı anlatacağım ama bu hastanelerde bütçe artık hastane kendi gelirinden elde edecek ve Genel bütçeden buraya para transferi evet döner sermayeden geleceği genel ve sağlık Bakanlığı ile organik bağlantısı kopuyor ne oluyor bu hastanenin başına bir yönetim kurulu atanıyor bir tür mütevelliyet evet. bu heyette e, ...yerel iddiasında ama... ...esas olarak iktidarlar bırakmıyor. Ay, ben çok heyecanlandım. İktidarlar, Amerika olacağız. İktidarlar <gülüyor> bağını, e, genel, yani Finansman yükünden kurtuluyor. Genel bir şeyden finans etmiyor ama ne yönetim erkini bırakmıyor. E, dört tanesini... <gülüyor> ...iki tanesini Sağlık Bakanlığı doğrudan kendisi atıyor. iki yönetim kuruluyesini. E, iki tanesi il özel idaresinden geliyor. Birini vali atıyor. Biri sağlık müdürü. Oo. Bir tanesi de sıkı durun ticarete sanayi odası temsilcisi Süper. geliyor. Nasıl yani? Çünkü buralar ticaret yapılan yerler. Ticarete ne hani oluyor? Aynen öyle. Sağlık ticaret meta artık. Bu meta <gülüyor> soyuldu ney halkım unutma bunu. <gülüyor> alınıp, alınıp alınıp satılan bir şey. O zaman burada bu, bu ticari <gülüyor> veçesini de vurgulamak açısından yönetim kuruluna bir ticaret odası temsilcisi atanıyor. Ve ondan da öte bu birliğin başına bir CEO atanıyor. CEO deniyor. Onlar o şirketlerin o büyük holdinglerin oh başındaki bir hastane birlik sekreteri atanıyor. Bu birlik sekreteri burayı yönetiyor. Ve hastane başında artık başhekimler yok. Hastanelerin hastane yöneticileri var. Bunlar da işletme kökenli. Ya da işletme hekim eğitimi almış. Mi? Yani. Hekim değil mi? olabilir. Olmayabilir ama işletme ama almış. eğitimi almış olması zorunlu. Bunlar hastane yöneticisi oluyor. Ben hekimin oluyor. işletme master yapmışını severim. severim. Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> ee, Başhekim onun altında. Başhekim hastane yani. müdürü düzeyinde oluyor ama esas olarak bu işletme eğitimi almış olan kişiler hastaneyi yönetiyor. Ee, ve orada çalışanlar da sözleşmeli olarak çalışıyorlar. Fakat bütün anlattıklarınızdan çok önemli ve ee, ...belki insanlar farkında değiller... ...çok dramatik, çok radikal değişikler olacak... ...Türkiye sağlık politikalarında anladığım kadarıyla... ...ve bir iktidarı... İktidar oyunu arttıran bu politikalar buradaki vaatler olduğu gibi bütün bunlar hayata geçerse, yani bana kaza bir iktidar yerinden götürecek kadar da olumsuzluklar yansıyabilir toplum. Yani şimdi bakın e, ne güncel merak güncel bir sorunla karşı karşıyız. Örneğin şimdi domuz gribi. domuz gribi meselesinde bir ton işte sorunla karşılaşabilir halkımız, yani komplikasyonlar evet, olacak evet. vesaire ve bunları siz aslında bu bir kamusal alan. Siz şimdi bu hastanelerin genel bütçeyle bağını kopartıp kendi yağıyla kavrulan piyasa aktörü hale getirirseniz yani finansmanı kendin sağla kardeşim. Ben sana o zaman pneumoni olmuş, zatürre olmuş olan bir domuz gibi bir Manisa'da oldu değil mi? Ya Manisa'da böyle oldu. O çocuk dolandı mesela üniversiteyi bitirmiş. Artık e, yeşil kart e, şeyi vizesi dolmuş ve sağlık hizmeti alamamış. Birkaç hastanede dolandıktan sonra Manisa'nın memleketine İstanbul'da Manisa'ya Manisa Manisa ve köyüne gitmiş bu çocuk. Sonra bu çocuk yeşil kartını yaşamış, sonra, yenilemek Yeşil vardı, kartını vizesini kaybedin. alamadığı için şimdi prim ödeyemediği için müstehak olamayacak ve hizmet alamayacak. Çok güzel çünkü, bir örnek aslında. Çünkü ya. bu hastaneler artık devletin hastaneleri değil. Evet. Ve halkımız öyle bilirdi. Devletin hastanesi, devletin evet. sağlık evet. ocağı, devletin üniversitesi. Ben buraya gidelim. Kamu. Her Kamu. Kamusal hizmet. Belki Şimdi kamu hastane, kamu hastane yani. birliğiyle bu kalk Aslında bu bir süreçti. Evet. Bu süreç yasal altyapısı. Bakın bu sürecin en önemli ayağı bu hastane işletmeye dönüştürülmesi. Evet. Peki evet. üniversite hastaneleri de bu kamu hastaneleri birliğinin içinde midir? Şimdi onun içinde değil fakat ona dönük girişimler var. Burayı Sağlık Bakanlığı hastanelerini bir laboratuvar olarak kullandı aslında Sağlık Bakanlığı. Üniversitelerde önemli bir sağlık hizmeti veren kurumlar onlara da bunu dönüştürecekler. Eski dilde teşmil edecekler. Evet. Oraya dönüştürecekler. Esas işletmeleştirmede en kritik işlerden biri mesela performans olmuştur. Şimdi evet. performans nedir diye performansla hep bunlar bu olumlu performans iyi performans olsun falan daha çok çalışalım. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Bu, bu sistemin dönüştürülen anahtarlardan biri. Ne demek performansa dönük uygulama? Şimdi bu hastaneler bizim döner sermaye gelirleri vardı. 90'lı yılların başında küçük bir e, hastane gelirinin küçük bir kısmını hastanenin kendi ürettiği hizmetin karşılığı olarak emekli sandığından aldığı paralar oluştururdu. Çünkü hmm. SSK'lılar kendi hastanede bakılırdı. Vatandaşın bir kısmı da yani sosyal güvence dışındaki vatandaşı cebinden öderdi. Ama esas olarak gelirinin önemli bir kısmı genel bütçeden gelirdi. Bakın 90'dan bu yana kadar %10 döner sermaye gelir %90 gelirdi. E, genel bütçeydi. Şu anda durum tam tersine dönmüştür. Şu anda bu hastaneler henüz kamu hastanesi birliği olmadan, sadece bizim çalışan memurlarının maaşı, onlar da sayıları çok azaldı. Onların geliri dışında, maaşı dışında hiçbir şey katkı sunmuyor artık genel bütçe. %90'ını neredeyse hastane kendi kazandığı gelirden Şimdi, karşılıyor. Tabii bir de hizmet alımlarıyla çok büyük oranda firmalardan işçi de çalıştırılıyor hastanelerde. Şu anda hastanelerde artık devlet memuru bulmak zorlaştı. Evet, evet. Şimdi hastanede birkaç üç beş statüde, <gülüyor> üç beş statüde insanlar çalışıyor. Tabii. Bunların bir kısmı taşeron işçi. Şimdi böyle bir şey düşünebilir Binlerce, musunuz? binlerce. Şimdi Sağlık Bakanlığı bakın elimde veriler var. Sağlık Bakanlığı şu anda en çok, en çok şey çalıştıran e, 108 bin taşeron işçisi çalıştıran kurum kamuda. Bu da ayrı bir bin. aslında bakın. Bu da ayrı Birinci bir program sırada. konusu biliyor musunuz? Taşeron. Yanılmaz bu ya. ne demek? Evet. Sizin hastanenizde eskiden bilirsiniz. hizmetleri vardı. Evet. Hemşiresi vardı de sınırlar. Temizlik hizmeti var. Yemek hizmeti var. Şimdi bütün bunlar taşeron firmalarda Bütün bunlar taşeron firmada. Güvenlik hizmeti var. Ve binlerce işçi çalıştırıyorsunuz. E i̇şte 108 sonra... bin, 108 bin. Bu çok önemli Peki şimdi temizliğini, e, beslenmesini, mutfağını... Evet. işte güvenliğini, güvenliği personel alımı... Özel Tabii. sektörden satın uzun. Tabii. Yakında o zaman devlet memuru olmayan, işte dışarıdan, dışarıda içeriden hekim de almaya başlar. Aynen. Laborant da almaya başlar. Çok falan. iyi noktaya değindiniz. Şimdi sağlık hizmetleri yoktu bunun içinde. Şimdi sağlık hizmetlerini bu taşıran şirketlerin marifetiyle arkadan dolanarak, öyle yap. hemşireleri, hı hı. şu şirketlerde sağlık tercih <gülüyor> etkisi çalıştırmaya evet. başladılar. Hı. Hekim içinde böyle bir girişinde bulundular. Denizli'de hı. özellikle ihaleye çıktılar. Birer adet hekim arıyoruz belli saatler için. O bizim TÜRTİT-TAYBİ'nin girişimiyle iptal Ama oldu. Ama bir dakika, şimdi bu çok komik ya. Var. Yani ilan mı veriyor? Evet ilan. Birer adet, birer adet, ikişer adet, beşer adet. Tabi. Belli saatler için, belli uzmanı. aylar için aranıyor. Şimdi yeni uygulama kliniği olduğu gibi satıyor. Bir anestezi kliniğini satıyor. Hemen Görüntülemeler abi. şu anda Hemen. yaygın biçimde özel sağlık. Yani İlerşe bir hastanenin geliyor. radyoloji ünitesindeki tüm işte film çekimleri vesaireyi bir firmaya siz ihale ediyorsunuz. O firma geliyor. O firma çekim. geliyor ve hekimini de getiriyor. Tekliseni o Hı. hekim firma elemanı olarak çalışıyor. Yani burada artık şunu görüyoruz değil mi? Biz bu devlet hastanesi olmaktan çıkmış durumda. Kabuğu, kabuğu öyle gözüküyor. Oysa içi tamamen i̇çi parça farklı. parça işletmeni özelleştirilmiş. Evet. Halde Kamu Hastane Birliği bunların bir üst, üst yapısal Evet. ...düzenlenmesi olarak Peki, hayata geçiyor. Peki bu performansa bağlı olarak da... ...o zaman bir ek prim mi veriliyor şimdi bu şimdi durumda? Şimdi bakın bu işin, hastanelerini... bu işin en temel şeylerinden biri... ...performans ödemesi oldu. Şimdi döner sermaye uygulamasında eskiden... Ça ...sağlık çalışanlarını hekimlere... ...bir miktar pay verilirdi. Burada iyi kötü... ...bir eşitlik vardı. Şimdi dediler ki... ...yapılan iş başına siz, ben size para vereceğim. Şimdi yapılan iş başına para vermek demek... ...daha çok iş yapılması demek. Evet. Ve... Burada ciddi olarak nicelik arttı, nitelik evet. azaldı. Bu öz uzmanlık eğitimi veren kurumlar çok ciddi sıkıntılara yol Eğitim hastanelerinde artık asistan eğitimi, uzmanlık eğitimi ikinci plana itildi. Vizit şeyler, e, seminerler vesaire kaldırdı. Artık başhekimler... Ama bu eğitim, çok ciddi bir eğitim, sorun. Eğitim yılının açılışında ya da arada yaptığı toplantıda siz ne kadar yayın yaptınız, eğitim izledir demiyor. Sizin klinik ne kadar para kazandı. Siz Süper. geridesiniz, ileridesiniz diye şeyler söyleniyor. Yaşasın. Artık seminer saatleri e, yapmayın. O saatleri hasta görmek için. Yani, muayene... Performansını e arttırar. E, peki uzman, uzmanlar nasıl yetişecek? Yetişmiş. E, yeni bitip uzman çıkıyor artık. E, teknoloji, <gülüyor> Nedir bu? <tek> <gülüyor> performansı kuvvetli. Çok kısa sürede çok hasta bakan. Performansını yani Yüksek performansı sahip. E, bakın, onu en, büyük zaten, beceriye beceriye şey. en büyük çeliki zaten sağlıklı dönüşüm programı en büyük zararı burada oldu. Yeni bir hekim tipi ortaya hmm. çıkıyor. Bakın çok tehlikelidir bu uzun özellikle tıpta uzmanlık eğitim veren kurumlar sadece sağlık hizmetini üretme aynı zamanda ülkenin e, değişik yörelerine hekim gönderen Ye, hekim kurumlar ve yeni bir ahlakla yeni bir hekimlik yapma tarzıyla bu insanlar yetişiyor ve yurdun dört bir yanına gidiyorlar çok tehlikelidir sağlık dönüşümü durduracağız duracak o duracak ama yarattığı tahribatı gidermek çok kolay olmayacak. Peki bu mesleki sorumluluk sigortası da acaba bununla ilişkili aynen olabilir böyle. mi? Bakın, aynen bakın performans şimdi böyle bir şey geliyor. Aynen diyor. çünkü performansa <gülüyor> size diyor hata, yapabilirsin hata diyor. yapabilirsiniz diyor. O kadar hızlı giden evet. şoför e, hata yapabilir diyor. Sen de hata yapabilirsin diyor. Hata yapmak yapacağın için de diyor bir miktar prim ediyor. Önceden ayır diyor. Ben sana özel sigorta şirketi bulacağım diyor. O hatana karşılık primi yatır. Hata yapınca da sana tazminat gelecek. Bu tazminat da oradan, oradan karşıya karşı. diyor. Ha, bu ne öyle yani izledikleri gibi. şey seviyorum ben ya. İnanılmaz sigorta şirketi kazanacak. <gülüyor> avukatlık Taş e, var, kazanacak. Taş var. oran var Tam her şey var. Tam bir ticarethaneye dönüşüyor. Ve şu anda sağlık yani. bakın. 10 milyardan şu anda... E, ...2010'da 50 milyara ulaşması bekleniyor... ...şu anda 36 milyara çıktı... ...sağlık harcamaları... ...ve bizim sağlıkta beklediğimiz ölçütler... ...yani dünyanın, kabul, bilimin kabul ettiği ölçütlerde Hiç iletişim Hiçbir şey iletişim Olmamış. Ne kadardan karar çıktı 10 milyardan 36 milyara çıktı şu anda. 2002'de başlarken 7 milyar civarındaydı. Sağlık harcamaları Sağlık harcamaları Bu 36 baktık. milyar... E, kat milyon, 30, 36 katrilyon kat kat eski paraydı. Kat yani Ve şu anda sağlık arttı? için... ...yani neredeyse 4 katına yakın kat. arttı. Çok ciddi bir artıştır bu. Ve bu, bu artış... E, kamu iliyle aslında özele ve değişik e, bu işin özellikle ilaca gitti. Yani dış, evet. dış e, tekerlere gitti. E, <gülüyor> Şeyi de söyleyeceğim, sağlık eğitim ve araştırma hastanelerinde performansa dayalı ödeme nedeniyle eğitim belki hani konuştuğumuz gibi böyle hiç iç açıcı bir durumda değil ama mesela üniversitelerdeki kontenjanların artışını da e, görmezlikten gelmemek lazım. Bakın. Yani mesela tıp fakültesine alınan öğrenci sayısı... Oranın e, kaldırabileceğinin iki katı gerçekten. kadar. Bakın, Nasıl hekim yetişecek? Bakın bu, şimdi bu iddia şu. Sağlık Bakan'ı iddia şu. Türkiye diyor hekim sayısı azdır. Türkiye Birliği diyor bizi kandırmış diyor yıllardır. Yeterli yeterli diye. Şimdi diyor 100.000 bin hekim var diyor. İşte yüz bin yüz bin hekim var. Bu hekim sayısını 200 bine çıkarmak lazım. Doğrudur. Bu programı yürütebilmek için Sağlığı iyileştirmek için demiyorum. Daha iyi hale getirmek bu programı yürütebilmek için hekim sayısını arttırmanız lazım. Yani işsiz hekim yaratmak zorundasınız. Hmm. Çünkü şu anda iddiaları şudur ki hekim ücretleri çok yüksektir. Yani ortalama şu anda kamuda biliyorsunuz 1500 lira civarında bir maaş alır. E, uzman hekim. E, ve üzerine de Sağlık Bakanlığı'nın iddiasıyla 6 yıl tahsil yapar. Üstüne yapar yıllarca yapar, yapar, uzmanlık eğitimi yapar, yapar. yapar. Ve bakan şunu söyler. Ben performans yöntemiyle yani vatandaşın cebinden, sosyal güvenlik kurumundan e, sağlık hizmeti miktarını arttırarak performans kaynağı yarattım. Ve bu hekimlere ben 6-7 bin lira ekra, e, ayrıca para ödüyorum. Bu bir yalan. E, bir kere o doğru bir bilgi değil. E, yaklaşık kendi rakamlarıyla 3 ortalama 3 bin liralık bir artış getiriyor. Ve burada şu anda mesela tam günle beraber. Tam gün diye, bakanlık evet, tam günü de biraz bahsedebilirsek. Buna, buna, buna bağlayalım. Bu Ekim sayısındaki artışı sağlamak istiyor. Bakanlık işte 200 bin'e çıkaracak. Bunun için e, fakülteleri çok zorluyor ve onların e, tıp eğitiminin niteliğini düşürerek bu işi yapmak. Istiyor. Bunun çok ciddi bir tehlike olduğunu görmek lazım. Bununla beraber bakanlık şimdi tam gün diye bir yasa tasarısı çıkardı. Biz ona sözde tam gün diyoruz. Yani şunu söylüyor ben vatandaş da diyor vatandaşın soyulmasına artık izin vermeyeceğim. Hekimler muayenelerinden hastaları geçirerek onları soyuyor. Oysa devlet şu anda katkı payı denen hikaye evet. ve diğer uygulamalarla kendisi resmi olarak vatandaşın cebinden parayı alıyor. Bu programın kendisi esas olarak hekimlerin ücretlendirme modelidir. Üniversiteleri de evet. içine katarak daha düşük ücrete nasıl çalıştırılır meselesini. Yoksa bir hekimi belli bir mesai saati içerisinde bir kurumda çalıştırmak işi meselesi değil. Çünkü bu yasanın kendi içinde birçok hastanede çalışabilecek hekim ve mesai dışı çalışabilecek. Neredeyse 15-16 saat çalışabilecek mesai dışı çalışmayla gelirini arttırabilmek için. Bu Sağlık hizmetinin niteliğini yükseltmek. Yani e, burada bir e, bakanlık tarafından hekimlerin çalışması kontrol altına alınmış oluyor, Aynen değil mi? Yani özel Aynen. hastanede çalışan, kamu hastanesinde çalışan hekimler. Şimdi gibi mi? kamu diyelim artık, çünkü artık kamu kalmayacağı için işletmeye evet. dönüşmüş olan kurumlarda daha ucuza hekim çalıştırmanın hekim çalıştırmanın yasasıdır aslında. Bakanlığın evet. sözde tam gün yasası. Oysa biz gerçek tam kamu kurumlarında yani genel bütçeden finanse edilen ve performans diye niceliği sürekli arttırarak daha zorlama bir yöntemle sağlık hizmeti üretmek yerine gerçek Gerçek kamu kurumlarında hekimlerin gerçekten belli mesai süresi içerisinde insanca yaşayabilecekleri bir ücretle tam gün çalışmasını evet. savunuyoruz. Bunun için alternatif yasa tasarımızı da sunduk. Ne oldu ee, siz Cumartesi e, yürüyüşümüz, yürüyüşümüz, yürüyüşümüz, yürüyüşümüz? Yürüyüşümüz yaptık. Biliyorsunuz 18 Ekim'de miting yaptık. Ve gerçekten halkımızla beraber tüm sağlık çalışanları, eczacısı, diş hekimi, hekimi, diğer hemşiresi hepsi ve halkla beraber sağlıkta dönüşümün, sağlıkta yıkım programının durdurulması için bir miting yaptık. 15-20 bine yakın kişiyle bu mitingi yaptık. hükümete uyarımızı yaptık. Hükmet buna rağmen kamu hastane birliği ya da sözde tam gün yasasını meclise getirip yasalaştırmak isterse gerçekten tüm sağlık çalışanları üretimden gelen gücünü kullanacak ve hükümeti uyarmaya devam edecek. Bu yasanın çıkmasını, her iki yasanın da çıkmasını engelleyeceğiz. Tüm uyarılarımızı yapıyoruz. Bunun dışında da sağlıkta dönüşüm programının diğer tahrip edici tüm etkilerine karşı halkımızı uyarıyoruz. Gerçekten AKP bu dönüşüm programının olumlu etkileriyle iktidarını sürdürdüğünü iddia ediyor ama biz bu programın, yakın programının olumsuz yetkilerle iktidardan gideceğini de göreceğiz. Çok teşekkürler Gray. Öyle e, e, sorunlar var ki bu yeni dönüşümde e, bunların hepsini e, belki bitmedi de tamamlamadık ama evet, e, çok da önemli noktalara değindiniz. Yani bu neoliberalizm, sağlıkta özelleştirme, dönüşüm falan aslında bunun ne olduğu nasıl bir yıkım getireceğini insanlar herhalde eğer el engellenemezse e, yaşayıp görecekler ve tahribatı da çok farklı açılardan çok da e, ağır olacak gibi geliyor. Peki bize vakit ayırdığın geldin. Çok teşekkürler. Ben Peki. çok teşekkür ederim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz detaylı Değilir. açıklamalar için. Keşke daha uzun süre olsaydı da alternatif programınızda konuşabilseydik. Onu da bir dahaki sefere konuşuruz. Yani Belki. bir programda size hemen konu kalalım. Efendim programın sonuna geldik.